Euzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi anfusina ve min seyyiati yudlil fele hadiyaleh. Ene eşhedü illallah la, vakhdavu, la abduhu, <Gülüyor> Muhterem Kardeşlerim bu haftaki sohbetimizin mevzuu İslam'ın evlilik ve kadına bakış açısı olacak. Kadının kocası üzerindeki hakları Kocanın kadın üzerindeki hakları Evlilik mevzuunda Kocanın basiretli, anlayışlı, olgun, hikmetli davranarak Karıyı, anneyi, babayı Hepsini aynı anda idare etmesi yönünde sohbetimiz olacaktır inşallah. Bekar arkadaşlar diyebilirler şimdi bu sohbete ne gerek vardı ama siz de evlenmeden önce inşallah bu mevzuda aydınlanmış ve araştırmaya yönelmiş olursunuz. Veya daha önce bu konuyla alakalı bazı kardeşlerimiz farklı yönleriyle sohbetler yapmış olabilirler. Zaten din belli şeylerle, alakalıdır. Yani 13 sene Allah'ın Resulü sadece tevhid'i anlatıyor. Yani farklı sohbetlerde biraz farklı olarak bu konuyu işlemiş, duymuş, görmüş, işitmiş, okumuş olabiliriz. Bundan madde Müslüman her duyduğundan, her işittiği hadisten farklı bir şeyler anlamaya çalışsın. Nakledendense dinleyen daha fasih olabilir. Anlatan anlatma cehhi ve gayreti üzere olduğundan dolayı dinleyen kadar anlayışlı olamayabilir. Bundan dolayı Allah Resulü'nün da buyurduğu gibi benden velevki bir ayet, velevki bir hadis işitip ezberleyip olduğu şekilde nakledenin Allah yüzünü akesin diyor. Duyan kişi anlatandan daha fasih olur da bu din taşınır yürür gider. Onun için biz her ...duyduğumuz, icabet ettiğimiz sohbetlerden yeni yeni şeyler anlamaya gayret edelim. Ben inanıyorum ki burada birçok kardeşimiz bu konuyla alakalı... ...ya sohbetini dinlemiş veya hutta kendisi okumuştur. Ama cemaat rahmettir. Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. Hadisleri gereğince üst üste yapılan sohbetler bile olsa... O cemaatin rahmetinden, hikmetinden dolayı inşallah daha güzel anlayışa sahip olabiliriz. İslam'da evlilik nefsin sükûneti, kalbin boşalması, ruh ve bedenin olgunlaşması anlamına gelir. Bunun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, evlenen dininin yarısını tamamlamıştır, diğer yarısından da Allah'tan korusun buyuruyor. İslam'da evlilik, nefsin küneti diyor. Muhterem Kardeşlerim, bilmeliyiz ki Evlendiğimiz erkek Veya kadın Hiçbirimiz, hiçbirisinde Yüzde yüz artı Ve aradığımız bütün özellikleri Birinde toplama imkanına sahip değiliz. Bundan dolayı Allah'ın bize takdir ettiği Saliha bir zevce veya kocaya Allah'ın kaderidir deyip boyun eğmemiz ve Rabbimizin rızası için belli şeylerine katlanmamız nefsin sukünet bulması kalbin huzura kavuşmasına sebeptir. Kur'an-ı Kerim karı koca arasında bu ebedi ve tabi ilişkiyi çok ince bir şekilde tafsir etmektedir. İçinizde kendileriyle huzura kavuşacağınız eşler yaratıp aranızda muhabbet ve rahmet var etmesi onun varlığının ayetlerindendir. Yani ispatındandır diyor. Muhterem kardeşlerim, hiç tanımadığınız veya kısa zaman içerisinde tanıdığınız bir eş seçiyorsunuz. Allah'ın rızası için evlilik yaptığınızdan dolayı Allahuazza ve celle katından fadlından aranıza ülfet ve sevgi koyuyor. O kadın zavallı annesini, babasını, alıştığı mahalle ve evini arkadaş çevresini terk ederek tek başına size sığınıyor. Yeri geldiğinde bir baba kadar güven vermeliyiz. Yeri geldiğinde anne kadar merhamet ve şefkat göstermeliyiz. Yeri geldiğinde arkadaş çevresi gibi mutlu etmeliyiz onu. Çünkü o bunları terk ederek... Biz de sükunete kavuşmuştur. Bundan dolayı baba kadar adaletli ve merhametli güven vermeliyiz. Yani o kız babası kadar kocada güven bulmalı. Annesi kadar merhamet ve şefkat bulmalı kocada. Arkadaş çevresi gibi sükunet şaka espri bulmalı o kocada. Çünkü Allah Resulü buyuruyor ya onlar sizin için her şeylerini terk edip geldiler. Bundan dolayı da biz onlara baba Anne, kardeş ve arkadaş çevresi kadar Onu mutlu, huzurlu etmeliyiz. İçinizden kendileriyle huzura kavuşacağınız İbni Abbas buradaki huzuru Böyle tefsir ediyor. Bir baba kadar adaletli olmalı. Bu adaletimizden dolayı kadın Ha benim kocam öyle bir adaletli ki Asla bana zulmetmez Haksızlık etmez Düşebileceğim en kötü durumlarda bile bana arka çıkar, sırtında taşır, hastalığımda, sağlığımda en büyük destekçimdir diye bu şekilde o kadın bize güven hissetmeli. Bir anne kadar da merhamet göstermeliyiz. Yapamayacağı işlerde yardımcı olmalıyız. i̇bn Mesud'un bu ayeti kerime Rum 21. ayetin tefsirini bu şekilde yapmaktadır muhterem kardeşlerim. Dünya kendisiyle faydalanacağınız bir maldır. Allah'ın Resulü Aleyhisselatu Vesselam bu ayetin tefsirinde dünya kendisiyle faydalanabileceğiniz bir maldır diyor. Gerçekten de dünya belli madde ve mallardan oluşur. Bunların içerisinde sizin için en hayırlısı salihe ve mümine bir kadındır diyor. Sahi Müslim'de. İşte İslam'ın evliliğe ve İlişkiye, kadın koca arasındaki tutuma böyle bakmıştır. Birinci bölüm budur. Yani su künete kavuşmaktır. Su künette İbni Abbas'ın tefsiriyle baba, anne, kardeş, abi ve arkadaş çevresi kadar sade kocada aradığı bu özellikleri ve güveni bulmak zorundadır. Biz kadınlarımıza bunu hissettirmek zorundayız. İkinci bölümse... Müslüman erkeğin istediği bir eş. Evlilik ve kadına İslam'ın bakış açısıyla. Bakış açısıyla yola çıkarak Müslüman'ın bu çağın bazı genç kızların arkasına gizlemiş olduğu süz, cilve, sükse asla bir Müslüman bu tür davranışlara bu tür hal ve hareketlere aldırmaz. Bilir ki. Gerçek güzellik, olgunluk, vakar, bilinçli ve şuurlu harekettir. Bunun yanında yine de belli güzelliklerde arar. Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Bir kadın dört şey için nikahlanır. Muhterem kardeşlerim, kadın olsun erkek olsun. Daha nikahlarken şer'i kayda ve kurallara göre hareket etme mecburiyetimiz vardır. Nefsi arzularımıza göre hareket edip evlilikten sonra fırtınalar koparsa ya böyle oluyor şöyle oluyor gibi şeytanın vesveselerine kapılmadan eğitim yolunu tercih etmeliyiz. Kadın dört şey için nikahlanır. Malı için. Zenginse zenginliği için nikahlanır. Allah'ın Resulü malı için nikahlanan ahirette fakir düşer diyor. Soyu için, soyu için nikahlanırsanız soyuna çekmemiş olabilir. Güzelliği için nikahlanırsanız bir süre sonra gözünüzde çirkin görülmeye başlar. Siz dindar olanı seçin. Dindar olanı diyor Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam. Peygamberin Müslüman genç gence dindar kız aramasını tavsiye, genç erkeğin güzele olan isteğini ortadan kaldırıyor. Demek değildir. Maalesef hem dindarlık hem de gencin bakıp, görüp, beğenme zorunluluğu vardır. Muhire radıyallahu anh'ın hadisinden bunu anlıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Resulullah zamanında bir kadın ile evlenmek istedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona bak, baktın mı diye buyurdu. Ben hayır dedim buyurdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki... Ona bak. Onda sükunet bu. Yani beğen. Fakat bu beğenme ölçüsünü muhterem kardeşlerim. Öyle bir ayarlamalıyız ki. Gerçekten fıtratımızı bozarak. Heve ve arzularımıza göre bir beğenme tespit etmemeliyiz. Buna bak çünkü aranızda muhabbet ve anlayış. Hulasa için lazımdır dedi. Süneni Nesai. Ensardan bir kadın ile. Nişanlanmış birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Resulullah ona. Ona baktın mı buyurdu. O hayır dedi. Bunun üzerine. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kadına baksaydın. Bakmamı emretti diyor. Nesai rivayet ediyor. Bu hadislerin gereğince. Kızla görüşmeye. Erkekle görüşmeye gidildiği zaman. Kızın ev kıyafetiyle. İslami kural ve Edep içerisinde yanlarına bir mahrem alarak yüzüne yani birinci zinet dediğimiz yerlerine bu hadis gereğince caizdir. Görüldüğü gibi bizim doğuda uygulanan bağnaz şekilde baba evet deyince olmuyormuş. Kız erkeğe erkek de kıza bakarak beğenmeleri söz konusu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste manevi sıfatların yanı sıra Erkeğin salihah kadının kadında aradığı esas sıfatlardan biri de güzellik olduğunu doğrulamış ve her iki sıfatında bir arada yan yana gelmesini istemiştir. Mümin Allah'a karşı takvasından sonra bir kadından daha hayırlı bir şeyden istifade edemez buyurmuştur. Bu kadın bu kadın ki kocası ona emretse itaat eder ona baksa güzelliğinden yüzü güler. Onun üzerine yemin etse yeminini yerine getirir. Kocası uzaktayken namusunu ve malını korur. İşte ümmetimin hayırlı kadınları bunlardır. Bu hadisi şerifi daha geniş bir şekilde açıklayan sahabenin sözüne baktığımızda mümin Allah'a karşı takvasından sonra dünyada elde edebileceği en üstün şey bir kadından daha hayırlı bir şey yoktur. O kadından istifade edemez. Takvasından sonra bir insan en fazla istifade ettiği şey neymiş? Mümin'e ve salihe bir kadınmış. O kadın ki güzelliğinden diyor. Buradaki güzelliğinden kastın sahabe tarafından. O kadın ki kocası eve girdiği zaman tevessüm, yumuşaklık, güler yüz üzeredir diyor. Buradaki güzellikten kasıt tevessüm etmek, güler yüz göstermek, onu karşılamak güzelliğindendir. İlla buradaki fiziki ve cildi güzellik değildir muhterem kardeşlerim. O kadının güzelliğinden yüzü güzel kastedilen şey o kadının yüzünün gülmesi, huzur içerisinde kocasını karşılamasıdır. O kadın için emrese emrine itaat eder. Muhterem kardeşlerim. hele kız kardeşlerim Hafta içinde bir kardeşimiz arıyor. Hocam ben kocamın ev işlerini yap yapmakla görevli miyim diyor. Bakınız bu hadisin gereğince kocası emretse itaat eder. İlla hadiste sen onun ev işlerini yap diye bir metin geçmese de Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kocası emretse itaat eder. Kocası yemin etse onun üzerine ''Karı kocayı, koca kadını o kadar mükemmel tanımışlar, o kadar sevgi ve saygı içerisindeler ki bir kelime konuşulduğu zaman vallahi bu benim karımın konuştuğu, konuşabileceği bir kelime değildir.'' diyor. ''O yeminini diyor kadın doğru çıkarır.'' Şimdi insan kadınını tanımıştır. Bir yerde bir şey duyduğu zaman veya onun için bir şey konuştuğu zaman... Yemin etse diyor Allah onun yeminini yalancı çıkarmaz diyor. İşte mümin kadınlarda da aranılan özellikler bunlardır. Evet yüzü güler onun üzerine yemin etse yeminini yerine getirir. Kocası uzaktayken onun ırzını namusunu ve malını korur diyor. Kadınların hayırlı olanı budur. i̇bn Mace rivayet etmiş sahiptir. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayetinde ise şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadınların hangisi daha hayırlıdır diye sorunca şöyle buyurmuştur. Bakınca kocasının yüzüne gülen az önceki metini daha da açıklıyor. Bakınca kocasının yüzüne gülen muhterem kardeşlerim. Başka bir hadisi şerifte de diyor ki kocalarınız hayatın yüküyle evlerinize gider. Onlar eve girdiğinde Ona güler yüz Tevessümle karşılayın Ama içeriye girdiğin zaman Zaten belli sıkıntılar Bu sıkıntılar üzerine Bir de evde sıkıntılı bir yüzle Karşılaştığı zaman Allah korusun işte ufak bir Kıvılcım atıyor Ebu Hürer radıyallahu rivayeten Peygamber kadınların hangisi Daha hayırlıdır sorusuna Şöyle buyurmuştur Bakınca kocasına yüzü gülen, emrettiğinde itaat eden ve kocasının malını, ırzını ve namusunu koruyandır buyurmuştur. Ahmet bir senetle rivayet etmiştir. İşte bu görüş erkeğin istikrar, huzur, mutluluk verebilen kadının şahsiyetidir. Yön veren nebevi bir harekettir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Kadına böyle, gör, kadınla görülmesi, evliliğin vücut, akıl, ruh arzuları açısından dengeli ve sağlam e, dina edilme, bina edilmesi olan it, e, emirleri veya Allah'ın Resulü'nün kıvılcım olarak yasakladığı hal ve hareketten sakındırmış. Hatta bunu o kadar edna olarak anlatmıştır ki eve girdiğinde, Güler yüz tevessümü bile hayırlı bir kadın olma yönünde Allah'ın Resulü tavsiyelerde bulunmuştur. Hatta bunu başka bir hadisi şeriflerinde sadaka olarak buyurmuştur. Mümin mümine tevessüm edip ona gülümsemesi mümin için bir sadakadır. Muhterem kardeşlerim eve girildiğinde kadının güler yüzlü olması tevessüm göstermesi onu karşılaması. Hem hayırlı bir mümin kadın vasfı taşıttırıyor hem de kocası için bir sadaka olarak zikrediliyor. Üçüncü bölümde ise muhterem kardeşlerin Müslüman evlilik hayatında İslam'ın çizdiği yoldan ayrılmaz. Kadın ile koca arasında Allah'ın kanunları Kur'an ve sünnet hakim olur. Karşılaştıkları her meselede Allah ve Resulundan müşkülatı çözerler. Hem aile yuvasını sağlam bir temele oturttururlar hem de aradaki müşkülatı benci senci değil de Allah ve Resulü dediği yoluyla işi çözerler. Bunlardan birisi bu yola suluk etmese diğeri bu yola suluk eder ve bu konuda onu eğitici olur. İslam kadına hiçbir dinde bulunmayan bir makam vermiş ve kı kıymetini yükseltmiştir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün erkekleri uyarıyor. Kadınlara hayır tavsiye ediniz. Çünkü kadınlar eğri kaburga kemiğinizden yaratılmıştır. Kaburga kemiğiniz kemiğinin en eğrisi en üsttekidir. Bundan dolayı onu birden düzeltmeye kalkışırsanız onu kırarsınız. Hali üzere bırakırsanız asla düzelmez. Siz onu eğiterek düzeltin veya ondan yamuk olarak yani eğri olarak faydalanın demiştir. Muhterem kardeşlerim Adem kadınlarının yaratılışlarında fıtratlarında noksanlık, eksiklik ve zayıflık vardır. Allah'ın Allah Resulü'nün buyurduğu gibi E kemiğinden yaratılmışlar. Önce Allah'u Azza ve Celle Adem Aleyhisselam'ı iki eliyle yaratıyor. Adem Aleyhisselam'ın Sol üst kaburgasından da zevcesi havayı yaratıyor. Bundan dolayı da kadınlar E kemiğine benzetilmişlerdir. Onu bir anda düzeltmeye kalkışırsak, bir anda örtünmeye kalkışırsak, bir anda 20 yıllık alışkanlığını terk ettirmeye kalkışırsak, yani onu düzeltmeye çalışırsak onu kırarız. Bunun için hadis başlarken nasihat edin diyor. Sonunda da diyor ki nasihat edin diyor veya ona ondan eğri olarak o halinden faydalanın diyor. İbn-i Mesud diyor ki buradaki kırarsınızdan kasıt ondan ayrılır boşanırsınız diyor. Ondan boşanmamak ayrılmamak için zaman zaman ondan yamuk olarak eğri olarak faydalanmamız gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadına verdiği ehemmiyet onlara veda hutbesinde unutmayacak ve onlar hakkında hayır tavsiye edecek dereceye ulaşmıştır. Müslümanla, Müslümün, Müslümanlara Allah'ın Resulunun son tavsiyesi son hacı yaptığını bir esnada peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara en gerekli olan şeyleri söylemek için bu hutbeyi irat buyurmuştur. Bu önemli hutbede kadınlar unutulmamış ve onlar hakkında konuşmasını konuşma yapmış, mümin erkeklere tavsiyede bulunmuştur. Dikkat edin, kadınlara hayırlı hayır tavsiye ediniz. Onların eksik yönlerini tamamlayınız. Şüphesiz onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlardan bundan başkasına sahip değilsiniz ancak Açık bir kötülük işlerlerse, bunlar da vuku bulursa onlardan yataklarınızı ayırınız. Açık bir kötülük hayasızlık iffetini ifşa etme, dış kıyafetini üzerine almama, birinci olan zinetini ifşa etme şeklindedir. Bu kelimeyle ve fiziki olaraktır. Bunu yaparsa Hadisin başında onlara hayır tavsiye edin. Önce hayırla, iyilikle, zamana yayarak eğitim yapmalıyız, eğitmeliyiz. Daha sonra bundan netice alamazsanız, anlattığınız delilleri anladığına kanaat getirirseniz, olayın ciddiyetini anlatabilmek için onlardan yataklarınızı ayırınız diyor. Muhterem kardeşlerim, yediğimizden yedireceğiz. Giydiğimizden giydireceğiz. Ev işlerinde yardımcı olacağız. Öfke anında yüzüne vurmayacağız. Kavmi ve soyu içerisinde eksik yönlerini nakletmeyeceğiz. Arkadaş çevresine saygı duyacağız. Bütün bunlardan sonra Önce biz bu adaleti vereceğiz onlara. Baba gibi, anne gibi, abi ve kardeş gibi arkadaş çevresi gibi bizden şefkat görecek. Bütün bunlardan sonra açıktan hayasızlık ederse yatağınızı ayırın diyor. Daha da itaat etmezse hafif hafif dövün. Dövme şekli de başka rivayetlerde anlatılıyor. Tirmizi, Nesai ve İbn Mace rivayet etmişlerdir. Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız ''Hoşlanmadığınız bir şey varsa, hoşlanmadığınızı Allah sizin için belki de hayırlı kılmıştır.'' diyor muhterem kardeşlerim. Allahu Azze ve Celle bize bir kadın takdir edip onunla evlenebiliriz. Mutlaka ve muhakkak onda bazen hoşlanmadığımız şeyler sudur edebilir.'' Hal ve hareketlerinde, davranışlarında, bütün bunlardan sonra Rabbimiz kitabında buyuruyor ki, Onlarla güzellikle geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi belki Allah sizin için hayırlı kılmıştır diyor. Subhanallah. Hoşlanmamış olabilirsin ama belki bunda senin için hayır ve bereket vardır diyor. Yine İbni Abbas'ın İbni Kesir'den bu ayetin tefsirine baktım. İbni Abbas diyor ki ondan sizin için hayır vardırdan kasıt olabilir ki onun sulbünden Allah'ın takdir ettiği çocuklardan çok hayırlı insanlar çıkar da kıyamete kadar size hayır ve hasene kapısı açılır diyor hoşlanmayabilirsiniz ama Allah'ın kaderine sabredin Allah hoşnut olmadığınız şeyi sizin için hayra çevirsin diyor subhanallah bakın bu Rabbimizin ayeti Nisa suresi ayet 19 ayet 19 Peki muhterem kardeşlerim, aranılan bütün özellikler bir kadında veya bir erkekte mevcut mudur? Hangimiz bir bütünüz? Şurada beni tenkit edip eleştirmeye kalksanız, belki hitabetlerimin yarısını hatalı olarak algılayabilirsiniz, özetleyebilirsiniz. Aynı şey evlilikte de böyledir. Biz hataları arayıp su üzerine çıkarmaktan ziyade, Allah'ın kaderidir deyip hatalarıyla onları sevmeyi, hatalarıyla hatalarını nasihatla aşmayı, iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı biz de iyilik üzerine devam etmekle onlardan faydalanırsak Rabbimiz bunu bizim için hoşnut olmaya çevirecektir. Bu ayeti kerime sadık Müslüman Vicdanını okşar. Ve kızlı, kızgınlık ateşini söndürür. Nefsinin istediği arzu ve istekleri sukûnete kavuşturur. Muhterem kardeşlerim. İslam'daki evlilik bağı küçük hissi davranışlar ve hayvansı büyük arzular içinde değildir. İslam'daki evlilik vakar, hikmetli sözler Allah'ın emirlerine sarılıp yasaklarından kaçınarak vaazu nasihatlar üzerine bina edilmiş kurulmuştur. Bunu yapıl bu yapıldığı takdirde de Allahu Azza ve Celle fadlından onların arasına ülfet ve sevgi koyacağını vaat etmiştir. Eğer basit arzu ve istekler, hayvani olan veya hayvansı olan büyük istekler üzerine bu evlilik hayatını inşa edersek, böyle bakarsak, bunda asla bir ölçü ve sınır yoktur. Çünkü nefis her zaman gördüğünden farklı şeyler isteyecektir. Ki günümüzde ve tarihte olan sapıklıkları biliyorsunuz. Her şeyi elde eden inançsız bir insan ve nefsinin kölesi olan bir insan, sonuçta benim dünyada, Faydalanacağım hiçbir şey kalmamıştır deyip intihar ediyordur. Aynı şekilde Allahu Azza ve celle kadınla yatak halinde bile ilişkilere bir sınır koymuştur. Orada nefsi dizginlemeyi, komuta etmeyi, Allah'ın rızası doğrultusunda hareket etmeyi bizlere emretmiştir. Evet, üçüncü bölümse gerçek e, Müslüman Örnek bir kocadır. Gerçek Müslüman bir erkek kadına iyi davranmayı emreder. Bu kesin sarih naslarla olduğu gibi örnek eş olmaya çalışır. Muhterem kardeşlerim hep şunu söyleriz. Hanımımız şöyle yapıyor böyle yapıyor. Hanımımız demesek bile evliliğimizde şunlar şunlar sıkıntı oluyor. Muhterem kardeşlerim önce bizler hatadan uzak duracağız. Ben günde 5 saat televizyon seyretirsem, hanımım, hanımımın 7 saat seyretmesine seyretmesini yasaklayamam. Çocuklarımın 10 saat seyretmesini yasaklayamam. Önce ben nefis olarak kendimi ondan kurtarmalıyım. Ondan uzaklaşmalıyım. Bu halimle ona emri bir maruf, nehi anil münker yapmalıyım. Yani önce biz... Kusurlarımızı en asgariye, itaat ve ibadetlerimizi de en âlaya çıkarmak zorundayız. Önce bu halimizle hanımlarımıza emri bir maruf, neyi anil münker yapacağız ki Allah emirlerimizi tesirli kılsın, yasaklarımızı tesirli kılsın. Biz bir şey emrettiğimiz zaman kadınlarımız bizdeki günahları görüyor, ya sen şunu şunu yaparken... Yüzümüze bunu söylemeseler bile içlerinden, kalplerinden bunu telakki ediyorlar. Evine girdiğinde eşine ve çocuklarına güler yüzlü olup sevinçle gir. Onlara selam ver ki Allah aranızda şefkat ve merhameti tesis etsin. Evlere girdiğinizde Allah'ın katından bereket, esenlik ve güzellik dileğiniz ''Ey mümin erkekler, dışarıdan ne kadar öfkeli, sıkıntılı, kederli de girsek, evimize girdiğimiz zaman, on kuruşluk bir mal için değer verdiğimiz, zaman harcadığımız, önem verdiğimizden daha büyük öneme hanımımızın ve çocuklarımızın layık olduğunu düşünerek, Rabbimizin Nur Suresi 61. Ayetini uygulayacağız.'' Eve girdiğinizde kadınlarınıza Allah'ın selameti, güzelliği, esenliğiyle onlara selam verin diyor. Bu ilk sevgiyi, muhabbeti, şefkat ve merhameti aramızda kamçılayan bir vesiledir. Nür 61. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bu selama teşvik etmiş Enes radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağızım. Ailenin yanına girdiğinde selam ver. Sana ve evdekilerine bereket olur bu. Huzur olur. Süneni, Tirmizi. Erkeğin ailesine selam verip, onlara güler yüzlü davranması, her ikisinin hayatında da mutluluk ve sevinç dolduracaktır. Ayette de buyurduğu gibi, esenlik, güzellik ve sevinçtir. Muhterem kardeşlerim. Bir selam dahi arada esenlik, Mutluluk ve sevince Sebep ve vesile oluyor Gündüzlerin Oroç tutup evet Şeriatın mubah kıldığı Ölçüde ona zinet Alır onun süslenmesini Sağlar yine şeriatın Mubah kıldığı ölçüde Şakalaşır espri Yapar oynaşır Bir arkadaş da Bir dosta bulacağı Yakınlığı kocasını da bulur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman şakalaşmış zaman zaman hanımlarının ağzına kendi elleriyle lokma vermiştir. Muhterem kardeşlerim bırakın biz lokma vermeyi bırakın biz şakalaşıp espri yapmayı kafamızın takıldığı bir şeyden bizi mahrum bıraktı. Bir şey söyledi o cevabına o kadar öfkeleniriz ki belki de ona kızıp onu küstürürüz. Dargınlaştırırız. Oysa ki mümin bir erkek, vasat ve vakarlı bir erkek zaman zaman şakalaşıp arkadaşının yerini dolduracak. Zaman zaman güzel güzel espri yapacak ve ağzına lokma verecek. Sizin kadınlarınızın ağzına verdiğiniz lokma sizin için sadakadır. Şurada iki saat dil döküp nefes tüketiriz, yoruluruz. Terler sıkılırız sırf hayır ve ecir için. Muhterem kardeşlerim soframızdaki sadaka bundan daha kolay daha basit değil midir? Hanımımızın ağzına bir lokma koyması ona tevessüm etmemiz gülmemiz şakalaşmamız sadakaların en üstünü ve en basit elde edileni değil midir? Neden bu insanlardan bunu biz çok görüyoruz ki? Abdullah ibni Amr radıyallahu anh hanımın senin hakkında bana şikayete geldi. Sen gündüzleri oruçla geceleri namazla geçirirmişsin ya Abdullah. Evet ey Allah'ın Resulü gündüzleri oruçla geceleri namazla geçiririm. Ey Abdullah nefsinin senin üzerinde hakkı var. Ailenin senin üzerinde hakkı var. Gözlerinin senin üzerinde hakkı var. Öyle yapma. Bazen oruç tut, bazen ye. Bazen uyu, bazen kalk. Çünkü vücudunun da senin üzerinde hakkı var. Buyurmuştur. Osman bin Mazra diye Allah'ın karısı Halva radıyallahu anh hakim Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem'in işlerinin yanına ya eşlerinin yanına Dağınık bir şekilde gelir Bu halin nedir denilince kadına Benim kocamın Dünyadan alacağı hiçbir şey yoktur O Gündüzleri oruçla Geceleri namaz ve ibadetle Geçirir, geçirir. Onun dünyadan faydalanacağı Bir şey yoktur diye Osman radıyallahu anh, es Osman bin Maz radıyallahu Karısı Helvan radıyallahu anh Allah'ın Resulü'nün zevcelerine bu şekilde şikayetlenir. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurur. Gündüzleri ise bazen oruç tut, bazen ye. Geceleri ise kalk, bazen namaz kıl, bazen uyu. O sen, senin, senin de onun üzerinde hakkınız var. Ey, Ab Ey Osman Bin Maz, biz Vasat bir ümmetiz. Vasat olmakla emrolunduk. Muhterem Vadeşerim. Ben bu hadisi şerifi şurayla bağdaştırmaya uğraşıyorum. Adam sabaha kadar ibadet ediyor. Allah'ın Resulü bunu yasaklıyor. Bakın. ibadet etseniz bile yasaklanıyorsunuz. Ebu Said hocanın sohbetinde hanımlardan birkaç tane hanımdan CD'yi dinlediyseniz kocalarının sabaha kadar internetle bilgisayarla uğraştıkları şikayeti oluyor. Kocalara yukarıda sorulduğunda biz internetten dini meseleleri araştırıyorduk diyorlar. Dini meseleleri dahi araştırsak ki genel olarak öyle olduğunu zannetmiyorum öyle araştırsak bile Allah'ın Resulü bunu bile yasaklıyor. Karınızın üzerinde hakkı var diyor. Yani ibadetle geçireceğiniz bir gece dahi yasaklanmıştır. Bundan sonra diyor kadın süslenmiş güzel bir şekilde giyilmiş olarak Allah'ın Resulü'nün hanımlarının yanına geldi. Allah'ın Resulü'nün bu nasihatını yaşamaya ve onun emirlerine İtaat etmeye başlayınca koca kadın kendisi için süslenip dünyadan faydalanmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu yol ashabı arasında yayıyor. Onlara iktidar yani orta yol ve ibadet ile eşleri arasında özel hayatında dengeyi sağlamasını emrediyor. Onları hanım ve zevcelerini mağdur edecek, yalnız bırakacak nefislerin onların üzerinde hakkı olacak şeyleri ibadetle geçirmesine dahi müsaade etmiyor muhterem kardeşlerim Resul ibadetle geçirmeyi dahi yasaklamışken bizler nefsimiz dahil sabahlara kadar gece yarılarına kadar televizyonlarla internetlerle bunu geçirmemiz nasıl hoş karşılanır nasıl o kadın tarafından itaat ediliriz ki Nebiya sallallahu aleyhi ve sellem Selman radıyallahu an ile Ebu Derda'yı kardeş yaptı. Selmanla Ebu Derda'yı kardeş yaptı. Onu perişan bir vaziyette gördü. Ona bu halin nedir senin dedi. O kardeşin Ebu Derda dünyadan alacağı bir ihtiyacı yoktur dedi. Ebu Derda geldi. Selam selamı, selam verdi. Ve onun evine misafir oldu. Gecenin bir kısmı geçince kalktı. Yat dedi tekrar yattı. Tekrar kalktı tekrar yat dedi. Gecenin üçte ikisi geçince hadi kalk şimdi gece namazı kıl dedi. Kalktılar beraber gece namazı kıldılar. İşte gecenin bir kısmında yat bir kısmında da kalk namaz kıl. Karının hanımının senin üzerinde hakkı var. Nefsinin de senin üzerinde hakkı var dedi. Gündüz olunca kardeşine yemek hazırladı. Yi ye dedi. Sen de yi dedi. Ben orucum deyince de. Vallahi sen yemedikçe ben de yemem dedi. Nafile orucunu bozdurup beraberce iftar ettiler ve yemek yediler. Ve nefsinin de senin üzerinde hakkı var dedi. Muhterem kardeşlerim. Görüldüğü gibi ibadetlerde bile vasat olmayı, nafile ibadetler yerine kadının kocasıyla, kocanın da karısıyla ilgilenmesini dinimiz emretmiş. Bunları tavsiye etmiştir. Evet. Dördüncü bölümse bu konuda eşine karşı anlayışlı ve akıllı davranır. Mümin erkek eşine karşı anlayışlı ve akıllı davranır. Gerçek Müslüman eşine karşı daima anlayışlı davranır. Ve eşinin ailesine, ailesinden olan kimselere karşı da anlayışlı davranır. Eşinin arkadaşlarına karşı da anlayışlı davranır. Ayşe Validemiz buyuruyor ki, Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi, Hatice'yi kıskandığım kadar kimseyi kıskanmazdım diyor. Hatice'nin arkadaşlarına bile Allah'ın Resulü, İzzet ve ikramda bulunurdu. Hatice radıyallahu yaşlı bir arkadaşı geldiğinde Allah'ın Resulü özel bir ilgi göstererek nasılsınız halini hatırını sormuş ve ikramda bulunmuştur. Muhterem kardeşlerim bundan dolayı evimize geldiğimizde İslam'ı kural ve ahlaklara ahlaka uygun bir şekilde hanımımızın arkadaş çevresi varsa onlara karşı saygılı, Hatta bazen elin kapısından dönüp gitmemiz hanımımızı zevcemizi mutlu edecektir. Onu arkadaşlarının yanında yüceltecektir. Arkadaşları da ona saygılı davranacaklardır. Ona ve bizim inandığımız dinimize. Öbür odaya geçip ya yemek hazır mı? Nedir lan oturuyorsun? Aç susuz geldik şeklindeki kaba ve katı davranış hem arkadaşlarının hem de hanımımızın yanında, bizim değerimizi sıfıra düşürecektir. Bu ufak bir kıvılcım, ayrılığa kadar götürebilecek, büyük bir ateşlemeye sebep olacaktır. Bundan dolayı, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Hatice'nin ve diğer zevcelerinin, arkadaşlarına karşı bile, böyle yumuşat, mütevazı, hoşgörülü davranmış, onun hal ve hatırını sormuştur. Bundan dolayı koca, Eşine karşı anlayışlı ve akıllı davranır. Ona yapacağınız ufak bir izzet ve ikram, ona karşı ufak bir hoşgörü, onun kayıtsız ve şartsız belki size itaat etmesine sebep ve vesile olacaktır. Hadisi Müslim rivayet etmiştir. Evet, beşinci bölümse eşinin eksikliğini tamamlayacaktır. Muhterem Kardeşlerim Müslüman Koca Eşinde Bir Eksiklik Görünce Onu Tamamlamaya Çalışır Bunu Yaparken De Metodu Yine Allah'ın Resulunun Metodudur Akıllı Uygun Vakarlı Ve Hikmetli Bir Şekilde Yapar Hanımının Ulaşamadığı Yetişemediği Yerlerde Kendisi Ulaşıp Yetişip Ondaki Eksikliği Tamamlar Muhterem Kardeşlerim Ayrıca Bir Uyarı ve bu bölüme giren bir uyarı. Hanımlarımız zaman zaman sohbetlere giderler. Sohbetin meşruluğunu tartışabilirsiniz. Eğer meşruysa neden boş zamanlarımızda çocuklarımızı oyalamıyoruz da hanımlar da oradan faydalansınlar? Bazılarımız belki tebliğ etme. Onları koruma özelliğimiz olmayabiliyor. Tebliğ edemeyebiliyoruz. O zaman Allah rızası için onlara yardımlaşalım. Çocuklarımıza bakalım da onlar da gidip o sohbetten faydalansınlar. 15 tane kadın 20 tane çocuk o oradan bağırıyor öbürü buradan bağırıyor. O kadın ne anlasın o sohbetten? Arkadaşların içerisinde nasıl mahcup olmasın? Bundan dolayı madem o çocukla ilgilenmemiz Allah'ın rızası. Onun bu hayra gitmesi için Allah'ın rızası varsa neden bu rızayı kaçırıyoruz? neden bu sevaptan faydalanmıyoruz da ben erkeğim sen bakacaksın diye zorluyoruz bu da dinimizin bir görevi değil midir Allah'ın Resulü hanımlarına mutfakta dahi yardım etmiyor muydu biz yardım edeceğiz ki onlar da bize yardım etsin Rabbimiz kitabında buyurduğu gibi ne verdiğinizde ne istiyorsunuz muhterem kardeşlerim önce biz vereceğiz o kadınlara madem kaburga e kemiğimizden yaratılmışlar yaratılırken e kemiği gibi olmuşlar. Fıtratlarında bu var. O zaman önce hayır ve iyiliklere biz devamlı olmalıyız ki onlar da bizden örnek alsın. Mümin bir erkek 7. bölümümüzse kadını idare etmeyi bilir. Kadınlara idareyi verdiği zaman artık onlara emri bir maruf neyi anil münker yapabilmesi çok zordur. Allah'ın bir, birbirine üstün kılmasından ötürü ve malların da sarf etmelerinden ötürü Allah erkekleri kadınlar üzerinde hakim ve eğitici kılmıştır. Muhterem kardeşlerim tefsirinde şöyle diyor erkek idarecidir hadisinde de şöyle diyor devlet başkanı idarecidir devletten sorumludur erkek idarecidir. Güttüğü kadından sorumludur. Kadın idarecidir çocuklarından sorumludur. Evin hizmetçisi ise evin malından sorumludur. İdarecide aranılması gereken vasıflarda hadislere baktığımız zaman adaletli olmalı. Nefsiyle düştüğü ihtilafta adaletli davranmalı. Şimdi önce adaletli olacağız. Bu da yetmiyor. Nefsimizle hanımımız arasında düştüğümüz ihtilafta bile adaletli olacağız. İdareciyiz ya. İdareyi bize vermiş ya Bunu yapmadığımız takdirde idareyi kaybederiz Meşru olan Kur'an ve sünnet ilmini Onlardan çok daha fazla bilmeliyiz Bilmediğin zaman Nasıl idare edersin ki Sen böyle dersin kadın sana Hayır şu ayet şu hadiste Böyledir der Direk olarak idareyi ona vermişiz Burada üzerine durmaya Çalıştığımız konu Dinimizi onlardan daha iyi bilmeliyiz öğrenmeliyiz bilip öğrenemiyorsak bu kadar kapasitemiz yoksa dini konularda onun sunacağı delillere başvurmalıyız böylece de idareci olma yolunda çaba sarf etmiş oluruz nesaide gelen bir hadisi şerifte işlerinin başına kadınları getiren topluluk helak olmuştur diyor bu aile fertlerinden de devlette de, yönetimden de Böyledir. Ayşe validemiz radıyallahu an diyor ki: "Ben sıfın vakasında ordumu toplayıp Maviye karşı yola çıktığımda bu hadis aklıma gelince dönüp evimde oturup ev işlerimle uğraşmayı daha hayırlı gördüm." diyor. Eğer bir evde kadın hakimiyet kurmuşsa ki bu bizden kaynaklanan sebeplerden olabilir. Adaletsiz davranırsak, zulmedersek Haksızlık edersek, dayanmasını, güvenmesini sağlayacak vasıf ve hırçınlıklarda bulunursak, dini bilgileri ondan daha iyi bilmezsek, dini ona ulaştırırken sıra ve tertibi iyi bilemezsek, ters yerden başlarsak, bu sefer onun muhalefet etme özelliği devreye girecektir. Bundan dolayı da koca idareciliği kaybedecektir. Evet muhterem kardeşlerim, Şimdi bu ki, buradaki kardeşler diyor ki ya ne o hep erkeklere kızdı erkeklere kızdı haklısınız birkaç tane hadiste de kadınlara ve bacılarımıza nasihat edelim inşallah sade hadislerden zikredeceğim inşallah bu hadisleri yukarıda dinleyen kardeşlerimizde iyi dinlesinler Hazreti e, Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatıyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Süneni Ebu Davut'ta, Tirmizi'de, Reba bölümü 10. bölümde, 1159 numaralı hadiste, Atını koşturarak peygamberimize bir sahabe geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, sana secde edelim diyor. Allah'ın Resulü diyor ki, neden secde edeceksin diyor. Kisra'dan geliyorum, gördüm ki, sıralılar krallarına secde ediyorlar. Düşündüm ki secde edilmeye en layık olan insan sensin. Allah'ın Resulü diyor ki hayır diyor. Allah kulu kula secde ettirecek olsaydı kadını kocasına secde ettirirdi. Onun üzerindeki hak ve onun için malından harcaması rızkını temin etmesinden dolayıdır diyor. Muhterem kardeşlerim görüldüğü gibi kadını kocaya secde ettir ettirirdim diyor. Ama ne yapmış? Yasaklamış. Bu hadis vardır diye biz onlardan böyle bir itaat bekleyemeyiz. Secde anlamına gelen itaatleri dahi bekleyemeyiz. Çünkü yasaklamıştır ama yapsaydım kadını kocasına yaptırdım diyor. İkinci hadiste Ümmü Selema radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki hangi kadın kocası kendisinden razı olarak vefat ederse o kadın cennete gider değişik bir ziyade de cennet kocasının ayakları altındadır diyor muhterem kardeşlerim ablalarım hangi kadın kocası kendisinden razı olarak ölürse tabi meşru şer'i çerçeve içerisinde razı olarak ölürse o kadın Cennete gider Tirmiz 10.161 Ebu Hureyre radıyallahu anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Nefsim elinde olan zata Zülcelal'a yemin ederim ki Erkek hanımının yatağa davet ettiğinde Kadın imtina eder yatağa gelmezse Sabaha kadar melekler ona lanet eder Buhari Müslim'i rivayet etmiş Hadis numarası 120 Yine bu Hürer Allah'ın, Ey Allah'ın Resulü dendi Hangi kadın daha hayırlıdır Kadınların hayırlısı hangisidir Kocası bakınca ona Surura yani güler yüzlü Emredince itaat eden Nefsini ve malını Kocasına Hoşuna gitmeyen şeylerden Sakındıran dinini iffetini korayan kadındır buyurmuştur yüzüne bakınca gülüp tevessüm eden emredince itaat eden dinini iffetini korayan kadın en hayırlı kadındır diyor Ebu Said El Hudri anlatıyor İbni Mut'a radıyallahu anh anlatıyor hanımının yanında safyan bulunduğu bir anda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığım zaman kocam beni dövüyor. Kadın geliyor, Allah'ın Resulü'na şikayet ediyor. Ey Allah'ın Resulü, namaz kıldığımda kocam beni dövüyor. Oroş tuttuğumda orucumu bozduruyor. Sen buna nasihat etsene diyor. Safvan radıyallahu anh'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına sesliyor. Ey Allah'ın Resulü namaza gelince diyor. Mevzuyu anlatıyor. Meseleleri anlatıyor. Namaza gelince diyor. Karım bir rekatta iki sure okuyor. Ben bir sure okumasını emretmiştim. Ben gencim. Arzu ve isteklerim var. Bana itaat etmesini istiyorum. Allah'ın Resulü kadına, kocana itaat et. Şu bizim namazımızda, bir süre yani bir rekatta bir süre okuman yeterlidir diyor subhanallah bakın süre okuyor namazı usatıyor bundan senin için daha hayırlı olan kocana itaat etmendir diyor ey Allah Resulü oruca gelince ben hanımımdan genç birisiyim benim kadınıma ihtiyacım var nafile oruç tutmamasını ben onu yatağıma seslediğimde gelmesini istiyorum. Bundan dolayı orucunu bozduruyorum. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Ey ümmetimin kadınları. Kocanızın izni olmadan nafile oruç tutmayınız. Ondan izin isteyiniz. Müsaade ederse oruç tutunuz. Müsaade etmese ona icabet ediniz. Yani yatağına icabet ediniz buyurmuştur. Ebul Var radıyallahu anh, samut anlatıyor. Hazreti Ali radıyallahu anh İbni Mugire'ye dedi ki sana kendimden ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Fatma radıyallahu anh'dan ki o babasının ailesine en sevimli olanıdır. Evet buyurdu. Bunun üzerine Fatma radıyallahu anh'a şöyle tavsiyede buyuruyor. Ey Fatma babanın yanında yardımcı ve köleler var. Senin Değirmen taşı çevirmekten Ellerin patlamış Su tulumlarını Taşımaktan omuzların Açılmış ve tahriş olmuştur Ev işlerinden Dolayı yüzün gözün Toz içinde kalmıştır Babana gitsen de Senin bu işlerinde sana yardımcı Olacak bir hizmetçi verse. Fatma radıyallahu anh kalkıp babasının yanına gider Bunun üzerine Allah'ın Resulü'nün yanında bazı insanların olduğunu görünce geri döner. Ertesi gün Allah'ın Resulü kızını ziyaret için gider. Ey kızım, bir arzun, bir ihtiyacın var mıdır? Fatma radıyallahu süküt eder. Bunun üzerine Ebu Derdar radıyallahu, "Ey Allah'ın Resulü, kızın Fatma'yı ben senin yanına gönderdim. Değirmen taşı çevirmekten elleri patladı. Su tulumları taşımaktan Omuzları zedelendi. Bundan dolayı sen ona bir hizmetçi versen de Fatma'ya yardımcı olsa. Bunun için ben gönderdim dün senin yanına. Allah'ın Resulü der ki, ey kızım Fatma, sana bundan daha hayırlı şey öğreteyim mi? Akşam yatağına girdin de 33 kere Subhanallah, 33 kere Elhamdülillah, yüze tamamlamak üzere 34 kere de Allahu Ekber dersen. Bu senin için bütün hizmetçilerden daha hayırlıdır. Ve Fatiha'yı okuyarak yorgunluğunu gidersen diyor. Muhterem kardeşlerim. Şimdi bacılarımız ağrıyor. Kocamızın ev işlerini yapmak zorunda mıyız? Yahu subhanallah. İlla hadisin metninde kocalarınızın ev işlerini yapın veya yapmayın diye bir lafız mı geçmesi lazım şu hadis yapılması gerektiğine dahil bir delil midir hem de Fatma gibi radıyallahu anh gibi değirmen taşı çevirerek elleriniz mi patlamıştır bu konuda da bacılarımıza nasihatlarımız ey kızım Fatma Allah'tan kork Allah'ın fazlından iste ve işlerini yap yatağına da girince bu duaları oku diye Allah'ın Resulü tavsiyelerde bulunmuştur evet biz erkekler bahsettiğimiz gibi davranacağız böyle davranan erkeklere de ablalarımız kardeşlerimiz bu şekilde itaat edecekler sonuç olarak özetleyecek olursak bir kadın kocasının yanında her türlü sıkıntı ve kederimde bir baba gibi arka çıkacak yüzüstü bırakmayacak bir anne gibi şefkat ve merhamet gösterecek, bir arkadaş gibi şakalaşacak, kendisinde olan sıkıntı ve kederleri giderecek şekilde bir kadına güven vermeliyiz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.